Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor, başlıyor. İlk Alp İnsanlar Hepinize Günaydın Modern Sabahlarda Günün Gazetelerine Bakma Zamanı Geldi Macera Dolu Bir Çarşamba Sabah Olaylar Olaylar Olaylar Ne Yapacağımızı Şaşırdığımız Sabahlardan biri. Fahir çok daha Demirci Buyursun Efendim Günaydın Olayı Anlatır Mısınız Biraz Bana Günaydın nasıl Bana gelsin? Anlatır Mısınız Biraz Birazcık ya, anlatır ya. mısınız olay dediğinizi Abi kaza dediniz ben de kaza dedim Ne oldu kaza ne bana anlatır mısınız Abi kaza olmuş kaza Hayır ben sizin başınıza gelmediğini söylemiyordum Herkesler merak etti Kaza olasılığı diye bir şey oldu. Evet. Bir yerde bir adam kırmızı ışıkta durdu. Arkasındakiler de onun kırmızı ışıkta durunca şaşırdılar. Yani bir yerde şaşırdılar. bir kelebek kanat çırptı diyorsun. O da diyorsun. Onun diyorsun. Kelebek etkisi dedi. Hı -hı. Yani kısaca özetlesek. Evet ya. Hakikaten yani tam öyle oldu. Anlattığın gibi oldu. Her türlü Karya'sa Rize'de düşüyorum. <gülüyor> <kelebek gülüyor> yani etkisiyle. bak daha da genişletilebilinir. Yani Çin'de zıplıyorum. Burada neler oluyor falanlar, filanlar. Kim bilir Brezilya'da hangi radyo'lar var diye de özetleyebiliriz. Evet, özetleyebiliriz ve hopara hopara daha <gülüyor> Öncelikle ceketlerinizi tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saba... Teşekkür ederiz. Hayırdır yayından sonra bir yerlere mi gidiliyor? Nedir? Abi bugün bizim... Yo, baktık... Ondan sonra ceket ceket giymeye karar verdik. Hı, ceketle ederim. edilebilecek pek çok laf var. Yani o yüzden ona, benim bir şekilde malzeme olarak o gözle bakıyoruz. Yani şimdi... Yani şimdi bunlara girmek istemiyorsun büyük ihtimalle değil mi? İşte ceketimi oraya asarım. Yani Mesela bunlara uzun uzun girmek istemiyorsun. Da. Yerinde kullanmak Yerinde ve zamanında. Tabii ki ceketle edilecek pek çok laf olduğunu hissediyoruz. Yani bu ya, laflara adam bir meze ceket... olsun. Evet. Değil mi ceketimiz? Evet. Bak, konuştuğumuz. Yani özel bir şey yok. yok özel bir şey hayır, ne olabilir hayır, ki? Hayır. Ya? Ha, yani her zaman ceket yani sonuçta baktım sabah gardıropta her şey kirli. <gülüyor> baktım ceket temizle. geçirdim sırtıma geldim yani sonuçta. Ne, evet. <gülüyor> ne kadar güzel bir macera. <gülüyor> Bu macerayı daha da isterseniz heyecanlı hale getirelim. İsterseniz Buyurun. Oktay Bey e, şöyle başlamak istiyorum Buyurun, ben. Buyurun Bey. Şöyle bir gazetelere bakıyorum. Buyurun. İsterseniz e, ben başlayayım. Papa'nın şeytan çıkarma ayına geç. Aa, papa da ee, mı şeytan çıkarıyor? Aa, papa da şeytan Papa ek, ek iş mi yapıyor ya? Valla ben de bir O zaman papa değil miydi? Hobi abi? olarak ya kitap okuma. Zaten papanın CV'sinde öyle yazar. Kitap Maksan, okumak, müzik dinlemek ve şeytan çıkarmak. Mes mesleği unutmayalım diye herhalde. Şimdi El alışkanlığını kaybeder insan. Şey gibi düşün. Yani ee, nasıl diyeyim? Bir dakika çocuklar. Papalık yönetici kadrosu gibi bir şey. Değil mi? Sonuçta. <gülüyor> yönetici kadrosu. Bir saniye geliyorum. Yönetici kadrosu olur mu? Tabii e, e, canım ya papa dediğin yani bir ruhani lider katolik kilisesinin başkanı. Ha tamam. Öyle şey olarak tamam. Ama şey değil Katolik kilsesin aydaptları vermiyorsunuz şey. falan diye dolanan bir insanda değil. Ma yeri geldin ne o da olabilir? Bati kanın toplayan şey... adam değil ama aidatları toplayan adamın Aidatlar... şu vermiyor diye şikayet ettiği adam o. Hmm, ama mesleki olarak o kadar şeyle ilgilenmiyordur tabii, bir yani evet. günah çıkarmaya falan gitmiyordur herhalde ya, yani, gitmez yani. olur mu? Ya, işte meslekten sorma mı kadın tabii canım? olaylar şöyle gelişmiş Gidiyordur. sen evet. nereye bakıyordun Fahri ya? 2 saattir bir yere bakıyorsun ben bakıyorsun? radyonun girişinden meşeleleri görünce size erken haber vereyim diye öyle bir düşüncem oldu ama yok, şöyle canım, bir ışık hüzmesi geçti gitti hiç şey olmadı yok canım ne olacak Engizisyonun zamanında kapattılar onları gelsin ya. belki mesleği unutmayalım <gülüyor> diyerek <gülüyor> de, o, evet, tabii varsa, ara ara bilemem. bir engezisyonu açıyorlar benim bildiğim senede bir engizisyon açılıyor. Buralara gelmez açıkta olur diyor. Meraklısı evet. <gülüyor> ne <buyurun. Evet, meraklısını gülüyor> olur. Ee, iki, şeytan çıkarmış. 2009 yılında şeytan çıkarmış. İki kadın asistanıyla beraber iki adam meydana getirmişler. Yani iki adamı meydana getirmişler bir meydana. Şeytan çıkarmak için. Evet. Hı -hı. E, Marco ve Giovanni adlı onlar ulumuşlar titremişler. Papa aracından inince iki adam kendini yere atıp kafalarını tahsiminde vur. Aynı filmlerdeki gibi ha. Vallahi tüylerim diken diken Araç oldu. da geziyor yani papa anladığım kadarıyla bu hikayeden Husus, beri. Hususi aracı var. Ee, Marco ve Giovanni aniden 3 metre geriye uçmuşlar. Söylenenler böyle. Uçan adam Marco diyebilir miyiz yani? Giovanni niye söylenmiyor <gülüyor> abi? Hep ikinci planda kalıyor Giovanni. Da ondan size çıkmamış <gülüyor> çıkmam Ondan çıkmasın. İkisi de 3 metre geriye uçmuş. Marco Bey ne yapıyorsunuz siz demiş. Esra Ceyhan gelmiş öyle sormuş. <gülüyor> Onları bir, bizim televizyon programlarına bir çıkarsa ya. Çıkaralım vallahi ya. Bir, öbür bir kadın daha var ya Çipilgöz. Çipilgöz deyince değil bu tahminim ama Esra ol mu? Yok yok ya şey var ya işte bir sürü olay oldu kadın şey yapıldı. Ha Hande Ateyze mi? Sevda Demirel ne dedin sen? O ya olay yok Çipilgöz. 3 tane olayla yaşamışsın ya gelmişsin 40 yaşına. Dur bir dakika ya. Bildiğin 3 tane olay bir var. Bir dakika ya dur söylesin Yakın daha. Yakın tarih. Mehtap Tahmin... diyesim geliyor da Mehtap değil yani. Böyle gözlük. Rezzan Kiraz. Yahu şöyle göz yapınca Rezzan Kiraz mı oluyorum? Bu olunca çaki. Bu olunca Rezzan Kiraz mı? Allah Allah. Biraz daha anlat Fahir. Yahu olay oldu. Kadın bir laf etti şeyden sonra. Neydi olayı hatırla. Ama, o kadar az bilgiyle konuşalım. Boş konuşayım. ver anladım ben de ismini anmaya değmez Fahir. Ha. Onu diyorsun değil mi? Ha. Van depreminden sonra ha. vir, vir ha. konuşan. Ha. İsmini anmaya değmez biliyorum. Ismini Adını bari söyle. Tamam teneffüste söyle bari Söyleyeyim, bana. Teneffüste. Anmak için söylemiyorum. Neyse. Onun dışında Ledger Ledgerfield Adel için şişko dedi. Onu da bir kenara koyalım. İnsan böyle ağır konuşma, hakikaten. Bunlar da şeyden etkileniyorlar. Ee, bugün ne giysem gibi programlarda da bu tür şeyler yapılıyor. Karl Çok... Lagerfeld ölmedi mi ya? Ölür mü lan o gözlüklerle? Ölmedi Ölümsüzlük gözlüğünü tattım şişko, bir kere demiş. Şişko deyip öldü mü diye düşündüm <gülüyor> ama yok ölmemiş. Ölümsüzlük gözlüğüyle yaşıyor. Hiçbir şey olmaz ona. Açık açık şişko mu demiş? Valla açık açık. Ağzını doldura doldura söylemiş. Neyse esas meselemiz Google. Google dünyaya derman olacak. Dünyanın en popüler arama motoru Google. Yeryüzündeki hayati sorunları çözmek için harekete geçmeye en nihayetinde karar verdi. Google Bu... chat mi? Ee, bakayım ne olacağını. Apple'dan da transferlerini yapan Google Sol for x 4X adlı bir site kurdular. Burada konferanslar düzenleyecek. Efendime söyleyeceğim. Konferanslar düzenleyecek. Problemler. Problemleri çözeriz falan. Diye. Ne yapacağız lan biz burada demişler. Problem falan çözeriz. Çok işte. güzel. Çünkü ismi de Soul For It. Çünkü Soul nedir Oktay? Yabancı misyona sen hitaben. Onlar anlıyorlar ama biraz Soul onu Soul tarzı müzik. Soul tam tarzı. Evet. Müzik Bir müzik tarzı. Soul. Hmm. Fahir bir Vatikan diyorsun, bir şey diyorsun. Biraz da bizim cebimizi konuşmak istiyorum ben müsaade edersin. Bayağı. Lütfen, lütfen. Yani tam bizim değil de yani yine vardır yani. Ucu bize dokunacak bir konu. Evet. Evet, kira gelirine otomatik vergi geliyormuş. Aman yani ne Bundan kadar... önce ev sahipleri kira gelirlerini beyan ediyorlardı ya. Evet. Artık beyan etmeye <gülüyor> falan gerek yok. Ama bunu beyan etmeye gerek, gerek yok ki, ki diyerek oradan... Oradan biraz... bizim Cımbız mı? Olacak. Benim dedim kiracılar mı? Hayır, hayır canım. Hayır, Olay, ev Allah. sahibi dinleyeceğimize Bir kiracı olarak geldi. çok sevinmiştim. Bir kiracı ya. olarak kira gelirin varsa ne mutlu sana ama sana da müdahale edilecek demektir yani bu. Maliye bir şekilde e, bu şeyi alıp e, bankalar ve kamudan aldığı bilgiyle belirleyip ev sahiplerine kendisi gelecek bundan sonra. Şu kadar borcunuz var diye. Nine Davut uygulaması mı? Yani Biraz şöyle, açıklarsınız Hayır anam katil <gülüyor> uygulaması <gülüyor> Nine Davut. Ben sosyal içiciğim Sevim uygulaması mı o da şöyle işte, Mesela diyor ki adam Benim bu yıllık 5 liralık bir kila Gelirim oldu buyurun efendim onun vergisi Nein Davut Elimizdeki belgelere göre 8 lira oldu. E zaten bankalardaki şeylerde ne derler o kira hesapları oradan kontrol Orada ediliyor ya. Yani. Ama Nine Davut denmiyordu. Nine, doğru çocuk da haklı Nine Davut. Kırmayın bu çocuğu kırmayın hevesi kursağında kalmasın bu maliye işlerine yeni giriyor. Nine Davut. Nine öyle... Davut diyenler e, kanıtlamak zorundaymış. İspat etme. Ama et anam katil diyenler de ödeyecekmiş. Yani korksa <gülüyor> da kabul edenler yine de öde bu ödemelerini yapacakmış. Yalnız ben sosyal içiciyim öyle bir şey yok Fahir. iyice sen bir şey oldu. O başladı e, bir kadın <gülüyor> Öyle bir e, şey yok. O yüzden e, zarflar şimdiden gitmeye başladı Maliye Bakanlığından. Sarı zarf mı yolluyorlar ne? Renk belli Bakayım mi? Bakayım rengine. Rengi belli değil. Herkesi değişik değişik. E, böyle bir e, şey. Eğer e, sahiplerine bu, bu müziği de verdiğimize göre huzur içinde yayınımıza devam edebiliriz. İsterseniz ha, tatlı bir huzur yakalamışken onu reklamlarla e, reklamlara yatırıp ıspanak sosuyla sunalım. Ne dersiniz? Günaydın. Günay ay aydın Günay ay ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay, ay çekmişler gelmişler sevgi dinleyiciler Hakikaten yani kendimi bir havalı buldum Adeta bir televizyon programına konuk olmuş gibiyim şu anda İstersen bir zıpır radyocu olarak Öyle yani konuşabiliriz şimdi Televizyoncuların karşısında zıpır radyocu gibiyim e Oğlum böyle durumlarda hep sen çekerdin Bugün niye çekmedin? Soğuk <gülüyor> <Düşamıştır> <gülüyor> Neyse ki cümle meklifle ben sana söyleyeyim ama evet iyi küfürsüz fırsız tamamladın çok iyi oldu hakikaten. Buyur, en ama. mutlu yaş belli olmuş. 42. Irk, bugüne bugüne kadar... Kabardaki... 45. Kadın, erkek bilmem ne falan filan diye böyle uzun uzun işte şöyle yaşayan kadınlar, böyle olan erkekler falan diye böyle bir sınırlamalar vardı. Artık insanoğlunun en mutlu yaşı ortada. Şu anda benim morallerim alt üst olmuş durumda. Ay ne oluyor? söyleyecek misin? Niye? Yani bundan 10 yıl önce programı yapıyor olsaydık başka rakamlar verecektik. Bugün Fahir'in de benim de ilk aklıma gelen rakamlar kırklı rakamlar. Ama hep akla gel gelmez mi kırk? Valla 15 sene önce falan 40'da ben ya. herhalde Aa, gitmiş olurum diye düşünüyorum. Valla biz fantuş oluruz diyorduk da Oktay yaş oldu 39 yani Lakin. ne yapacağız bilmiyorum. Daha var daha var en mutlu olduğu e. yaşa ulaşmamız için biraz daha zaman acık daha var mı? İlk ben gireceğim o zaman ya. Eğer bir aksilik olmazsa tabii. En mutlu sen olacaksın. <gülüyor> Özellikle bizi sefil halde gördüğün zaman. Ama ne kanka. kaldırım? köşelerinde şarap içerken tabii ki <gülüyor> kaldırımlarında mutlu olacaksın yani o zaman. Ondan sefil haline bak bir de bana bak. Diye. Estağfurullah canım sizin elinize birer şişenizi. Beraber mi bot bağladık dersin? Ya estağfurullah tabii ki şimdi orada bir devrecilik söz konusu hepinizden. Önce yaşayacağım ben size tecrübelerimi aktaracağım. Yani neler onu kitaplaştıracağım. Ama ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Hiç? Ne zaman olacak? Bakalım, ya 40-42? Kalem tutacak halim var mı? 42 dediğin tamam güzel bir yaş olabilir ama 42. O, de... o da güzel bir yaş. Bak, bak se... bu yaşta migren krizlerin azalıyormuş. Ege bak Aa, bunlar sana. Aa doğru vallahi bak babamın hiç yoktu. Sıfır ter. Hiç 0'da. terlemiyor insan. Aa insan terlemez mi ya? Hiç gribe yakalanmıyor. Aa. Sıfır grip. Ondan sonra seksten daha çok e, şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir açık konuş. Hayda yılda bir oluyor. Gidiyorsun. Ama tam mı oluyor? Nedir? Tam oluyor. Yani. Yani az oluyor ama tam oluyor demiş. Az az sık sık değil Nasıl? yani. Fazla Az ve sana. özlüyorsun. Ve tam da bu yaşta insanlar kendini daha huzurlu ve bu bunların sonucunda daha mutlu hissediyorlarmış. Oktay abi. daha fazla merak ettirme yahu kaçmış söyle, bu yaş. Söyle söyle. Söyle diyorlar Ama dostlar. şuna bir şey söyle söylemeyecek. 50 50 50. 50. 50. 50 ya 50. Bu, mu, bu kadar mı? Bu kadar ya. Düz hesap 50. Düz, dümdüz ya. Hiç bana inandırıcı gelmiyor. 50 ne kadar böyle şey uydurulmuş bir rakam gibi. Değil. Niye inanmıyorsun Fahir? Ya 50. bana işte şöyle gel mesela 49 51 dese... Bunlara hiçbir itirazım olmadığı gibi bir eks taktirler. Yuvarlak rakamlara karşı. Bir... Yuvarlak rakam benim asabım bozdu. E i̇şte bugüne kadar yapılan araştırmadan hep söylüyor. bu bu tip şeyle yapıldı, çekincelerle yapıldı. Ama doğru sonuca ulaşılamadı. İşte Bek İngiltere yapılan bu araştırma, sorry Alerji klini pek ee, çok kez şeyleri yuvarlak rakamlarla ulaşıldı de, da. Lider marka. Yuvarlak rakam, alerji klinik. Güven uyandırmaz diye şey yapmadılar. Vazgeçtiler ve yanlış sonuçlara gidildi. Ama bu sefer önemli olan insanların neyi seçtiği değil, bizim hakikate <gülüyor> ulaşmamız dedi bu klinikteki doktorlar. Size net bir soru sorayım o zaman. Buyurun. Sor canım. Kim 50 yaşına girdi geçtiğimiz günlerde? Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren ünlü, ünlü mü? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü değilse çünkü sizin alttaki Onu marketten <gülüyor> Dünyaca ünlü bir de. Dünyaca, dünyaca ünlü. Dünyaca ünlü biri 50 yaşına girdi geçtiğimiz günlerde. Ee, Oradan düşünün şimdi. Kadın mı erkek mi? Erkek. erkek. Özünüzde şey canım 50'de bütün tadımı kaçan insanın falan filan diye düşünüyor olabilirsiniz. Yok canım niye tadı kalsın en güzel yaşı? Bir, her yaş insanın en güzel yaşı. Yani 50'ye dayanmış olan bir rock yıldızımızı dinlemeye başladım istiyorsanız oradan gözüm sekti. Rose mu dinleyeceğiz. Vallahi bravo nereden bildin la? Ee, biliyoruz canım Extra Rose'un doğum günü partisi şeyi de geldi bize. Çağırdı nasıl? mı? Tabii canım çağırdı. Senin sana gelmedi mi? Ben zleşçiyim ya yani. o yüzden bana tamal herhalde. Vallahi sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler tatlı tatlı mutfakta oturuyorduk ama Oktay Demirci bir telefon görüşmesi sırasında. O merhabalar sen nasılsınız dedikten sonra bizim fail orada huzurumuz kalmadı. Koşa koşa kaçtık yoksa şu şarkıyı da dinler <Gülüyor> Geldim diyorsunuz. geldim tamam oh be. Radyoda da gidecek başka yer bulamadık yani hani. <gülüyor> Burada da yakaladık. San Francisco'da olsaydık mesela bir adımda ne kadar güzel kaçardınız ama. Sen nasılsınız? Aa ne kadar güzel hitap değil mi ya? Mesajı yani yani inşallah sen sana, sana sen diyecek kadar yakın hissediyorum ama siz diyecek, diyecek. kadar da saygı duyuyorum. Siz diyecek yani, kadar da kafam karışık. Yani ben ben o mesajı verdim ve aldı. İyi güzel olmuş mu oktay? Ne oldu? <gülüyor> şahane, olmuş. şahane olmuş. E, ellerine sağlık diyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Kime diyoruz biz ellerine sağlık diyoruz? Tamamen şahsi. <gülüyor> şahsi meseleler. Şahsi meseleler. Vay Oktay şahsi meseleler. Dükkanla var. ilgili şahsi bir mesele. Hayırlısı olsun diyelim sevgili dinleyiciler. saniye. saniye. <gülüyor> Hakikaten. Aprojet ile Aprojet ile Ankara semalarında çıkı çıkı çıkı çı çı çı diye helikopter sefası Onu yapmaya Oktay, hazır mısınız? UH1 yapayım mı size? Fahir Yap. yaptı. Ben biraz e, dün çalıştım da gece. Kazan, kazanamayacak <gülüyor> dinleyicilerimiz de e, turu yapmış gibi oldular pencereden bakarak bu sesleri dinledilerse eğer. Bugünkü sorumuz... Ne sor, e, soru mu soracağız ya? Soru soralım. Daha doğrusu bir gene e, şey yapalım. araştırmamız Araştırma mı? yapalım. Dinleyicilerimiz bugüne kadar kaç telefon kullandılar? Cep telefonu mevhumu hayatımıza girdiğinden beri... Kaç tane telefon geçti ellerinden diye soralım. Telefonumuz 210-30-30. Hem maddi durumunu öğrenmiş oluruz dinleyicilerimize. Her tüketim alışkanlıklarını. Tüketim alışkanlıkları. Teknolojiyle nasıl haşır neşir oluyorlar. Yalnız marka vermeden marka özellikle vermeye. bu çünkü tuzak konulardan biri. Ama böyle... herkes bir saysın kafada. Şimdi ben bile sayma, durup bir düşünmek lazım. Öyle Zart diye bir şey söyleyemiyoruz. marka vermeden de saymak şey olacak. İyi. Bir vardı. Ya On benim anlamadım. bir tane vardı. Mesela o marka yok artık söyleyebilir miyim? İlk telefonumu söyleyebilir miyim? Hadi bir, al işte Hadi bir tane, işte. tane versin. Daha bir ilk, tane. ilk sayı verilmeden ilk marka verecek. İlk telefonu. Ken Kenwood. <gülüyor> Ken Vood mu? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali, Ali'dir. Ali Bey hoş geldiniz. Rahat değilsiniz galiba. Biraz sıkıntılı mı konuşuyorsunuz şu anda bizle? Ee, yok e, şey. Neyse tamam şu anda rahatım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha ilahi Ali Şey Bey, oldu galiba <gülüyor> Uçurumdan düşmesin diye birini tutuyordu da Neyse de düşsün <gülüyor> de <da rahat> bıraktığınız <gülüyor> evet. Halil <gülüyor> Bey kaç telefonunuz oldu? Yani şöyle söyleyeyim e, 20 civarında olmuştur ya 20 civarında ne kadar Kaç yıldır her yıl telefon mu değiştiriyorsunuz? Maddi durumunuz bu çok iyi sürekli iş mi değiştiriyorsunuz? Yok <gülüyor> Yo, yani Sürekli iş değiştirmiyorum da biraz merakım var Hı hı. Telefonun yani, isme kaydedilmesi Ali Bey yüzünden olmuş Türkiye'de. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> 20 telefon. O kanun çıktı ya yönetmelik mi neyse o. o iş Ali Bey yüzünden. Vallahi 20 tane Türkiye'de nasıl Türkiye'de kaç ya? tane insan var her biri telefonu 20 defa değiştirse? İlk telefonunuzu ne zaman aldınız Ali Bey? İlk telefonumu 97'ydi herhalde. Çok da şey değil aslında. Çok da erken değil. yani O, o yıllarda şey oldu başladı. Evet. O zaman siz biraz evet. hızlı mı şey oldu? Nasıl oldu? Sizde duvara atma var mı Ali Bey? Kırdınız Kaç mı? telefonunuz kırdığım var tuvalete düşürdüğüm var oynuyor bir ee, de devamlı anladın evet <gülüyor> tuvalette <gülüyor> oynama alışkanlıkları var <gülüyor> tuvalete düşürme son dönemde mi oldu Ali Bey? yok son dönemde olmadı Yılan sırasında oldu ya. Geçlik yıllarımızda oldu evet. Peki 20 telefon. <gülüyor> Telefona giden paraya acımıyorum diyorsunuz. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Acım, rica ederim. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler iyi günler. Telefonlar birden kesildi yalnız ha Ali evet. Bey çıtayı çok Çıtay yüksek çok... koyuyor. Ya en yükseğini vereceğiz diye bir kayda yok Allah aşkına. Hayır yani. Evet. Günaydın efendim. <gülüyor> Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ee, benim Cansu. Ben değil mi şu anda? Evet, ee... sizsiniz? Sen... evet sizsiniz. emin Emin olun Cansu'nuz sizsiniz. sizsiniz. <gülüyor> Bir süredir dinliyorum da o yüzden alo alo diyorum ses çıkmıyor galiba diyorum sonra Ali Bey ile konuştuğumuzu evet. fark ettim çünkü radyoyu kapatmıştım evet. Öyle dinliyordum bir süre. Ali Bey ile konuştuk sonra sizi aldık yayına. Evet, evet fark ettim. <gülüyor> Aman ne Cansu güzel hanım, Cansu Hanım. Geldiniz, güzel kaç Cansu? yaşındasınız Cansu Hanım? 25. 25. 25 yaşında Cansu Hanım kaç telefon eskitmiş olabilir? 4 tane. 4, 4 tane. tane. Ne Aa, kadar. E gibi geliyor bana. Kaç yaşından beri telefonunuz var Cansu Hanım? 18 yaşından beri var. Ailem biraz kuraldıydı. Kuralcı, yani... onu soracaktım. Kaç yaşında arkadaşlarınız telefon sahibi olmaya başladı? Valla yani işte zaten tam e, bunların yargınlaştığı bir dönemdi. 15-16 yaşlarında herkes alıyordu. Hani daha böyle ortaokuldan yeni çıktığı zamanlarda. Siz çok ağladınız mı can sonum? Yok yok yani öyle bir işlerim olmadı. Çünkü biz hani küçük bir yerde yaşıyorduk. Ve Hı -hı. o kadar sorun olmuyordu benim için. Zaten bağırdığımda dönemde... duyuyordu herkes gibi bir şey mi? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Onun için e, yani problem olmadı. Hani 18 yaşında kendi üstüme kendi üstünüze hat alındı. Hat ve kat evet. alındı. Ehliyeti de o zaman mı aldınız can hanım? Yok, ehliyetim henüz yok. Yok. Peki nat yet dedi can hanım şu <gülüyor> anda. Nat yet dediniz. Peki can hanım hiç erkek arkadaşınıza kızıp telefon kırdığınız oldu mu? Yok, hiç öyle bir hiç şey Hiç yapamadım şey e, bir sinirle attığın falan oldu ama kırmadım. Hemen hemen karşıya geçip tuttunuz değil mi topu? Sinirle batınca. Yani sinirlenip... koltuğa mı attınız? Havaya atmış şöyle yani biraz. Koltuğa falan atmış şimdi ya da bir yerlerden düşmüştür. <gülüyor> yani, Allah kahretsin falan. diye havaya atmış <gülüyor> tutmuş onu. Çok sinirle pop diye atmış 60 <gülüyor> sonra tutmuş. Orada bir şey söyleyeceğim. E, yani bu şey apronjetle eee gezi sanırım. Evet, o zaman yani eee listeye dahil olmazsam sevinirim çünkü yarın gideceğim. Yani Ankara'da olmayacağım. Yani, yani yarın ya. biz de hemen hadi ince helikopterle almıyoruz sizi. Dönmüyor musunuz Ankara'ya? Ee, dönmeyeceğim herhalde. Ha, yani hayır, bu üstüde dönmeyeceğim. Nereye gidiyorsunuz? Gaziantep'e gidiyorum. Bitti mi evet. burada Ankara'daki defterleri kapattınız Gaziantep'te yeni Yok, bir macera? Yok şöyle. Ee, atandım oraya çok sevindim. Aaa aaa. Aramak istedim. Hadi gözünüzü aydın, hayırlı zamandır. olsun. Teşekkür ederim, sizi dinliyorum. Ve hani çok severek dinliyordum. Çok özleyeceğim orada da. Ee, ben de onu söyleyeyim. takip edeceğim sizi. Ee, Cansu Hanım yani. ne olarak? Öğretmen olarak mı atandınız. Öğretmen olarak atandım. Hı hı? Ne güzel, ne öğretmenisiniz? Kimya. Kimya öğretmenisiniz. Hı hı. Peki, Gaziantep'li değilsiniz ama değil mi? Yok, Gaziantep'li değilim. Gittiniz mi hiç Gaziantep'e Cansu Hanım? Hayır, gitmedim. İlk defa. Ne kadar kalacaksınız peki orada belli mi? Üç yıl. Yani... Normalde 4 mi? yıl kalmam ha, gerekiyor. 3 artı 1 ama işte eş durumundan, yüksek lisanstan falan geri dönemler oluyor ama herhalde ben kalacağım. Sizde bir eş durumu yok galiba ortada. Yok, hayır, yok. Şimdi Gaziantep'li dinleyicilerimiz vardı sizi orada sahip çıktırırız biz hiç merak etmeyin. Orada rahat ettiririz. Yani gideceğiniz yere karışamıyoruz ama gittiğiniz yerde rahat, rahat ettiririz. Teşekkür ederim. Sahip çıktıran teşekkür ederim. program diye geçer zaten modern sabahlar. Hangi liseye Aynen. gidiyorsunuz bu arada belli mi? Teknik liseye gidiyorum. Ee, Kız Teknik Lisesi'ne. Şehit Kamil. Lisesi. Yani merkezde bir yere gidiyoruz. Merkez. Aman ne güzel. Orada hakikaten evet. güzel güzel de yersiniz ben size söyleyeyim. Böyle ne, kilo durumunuz ne? Kilo? 49 kiloyum ama. 69 <gülüyor> kiloluk 69 çılgın Türk olarak evet, bekliyoruz. Evet, <gülüyor> 4 sene ya. sonra. Peki efendim. Tebrik <gülüyor> ediyoruz gerçekten Can Su Hanım. Can Su Hanım biz de sizi çok özleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz aradığınız teşekkürler. için. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi güle güle gidelim. Bir yerleşince bir daha arayın evet. sabah doğru. Tamam arayacağım. Tamam. tamam çok tamam. teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. teşekkür ediyorum. Güle. güle güle. Ya. Ama Can suyu uğurladık be. <gülüyor> Bir dinleyicimizi daha kaybettik. İşte. Hadi bakalım. Şimdi Not. espriler yapacaksın. Şaka yapacaksın da yeni dinleyici bulacaksın. Nerede? Yani. Programın bu haliyle de zor ben size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok çok sert oldu ya. Kaybettik deyince. Yani Ege. ne yapalım işte gitti. Vallahi gitti çok yani. O kadar sen esprilerini, şakalarını yap. yap, şakalarını yap. yap. Yıllarca emek emek örerek elde ettiğimiz Antepe dinleyicilerimize giden. Zart diye bir şey çıkıyor. Hayin tamam. çıkıyor. Yok efendim benim burada radyo programım var diyerek kalamıyor. Eş durumu, eş durumu. Radyo durumundan kalsın. Can sonuma Ankara'dan bir eş bulup tekrar geri kazanmamız lazım onu. Bir şekilde. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Good morning. Good morning. Yok, yani yani tamam aksanı tam yapamıyorum da yani ha. insanın da yüzüne vurulmaz bu kadar. <gülüyor> Kaç telefon eskittiniz bugüne kadar? Duvarlara atılan telefon var mı diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Ama Telefonumuz... duvara atılan telefonun dadı da hiçbir şey de olmaz ya. Ben hiç atmadım bugüne kadar. Aa, ben de atmadım. Atılmaz mı? Hiç duvara telefon atılmaz mı? Duvara atmalık telefonum da vardı yani. Ben bu. duvarı neler neler attım. Onlardan biri de telefondu tabii ki. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba. İkiliyle görüşüyoruz. Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz. Kaç telefonunuz oldu bugüne kadar? Benim 5 tane oldu ama şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Aranızdan birisi Mut dedi. Telefonum var dedi. Benim de vardı. Ben onun için aradım. Ay ne kadar ne Hala güzel. Hala da duruyor hatta. <gülüyor> Aman ne güzel. O değil. zaman marka vermiş oldu fire. Evet ya resmen marka. O gitti markayı... canım yani marka falan. İrem Hanım kaç yaşındasınız? Gitti. 21 yaşındayım. Ya 21 yaş evet. Allah Allah. Ben 21 yaşında 5 telefon. Nerede geldi bu para en iyisi sorma. Anlamazsık. Hayır Anlamasın. ya Ken, Ken, o işte şey olan markası kalkmış olan telefon o telefon hı hı. annemin arkadaşı şey yapmıştı yani hani yarın evde unutmuştum <gülüyor> <gülüyor> evet, dedik yani kız oyalansın <gülüyor> bir şey soracağım İrem hanım kaç yılında aldınız ilk telefonunuzu siz ben o zaman şey orta sondaydım yani yani yani, yani 15 yaşında oluyorum 6 sene önce yani 2006 Altı mı 6-7 yıl önce evet İrem Vay hanım be. normal miydi yoksa sınıfta bir tek sizin mi vardı ya o zaman aslında iki üç kişi de vardı. Derste böyle çıkarın da böyle o telefon da çok büyüktü zaten. Böyle bir herkesin bir gözü üzerinde havalı kız böyle. Oyun var mıydı onun içinde? Onda yoktu. Ulaştı. Yok. Onda, ma oyun maalesef var. oyun yoktu. Oktay. Yok, Sadece yoktu. hazır mesajları vardı. Onlar da çok hoştu. Evet, ha, köpeğe köpeğe olan. mama evet. ver falan. Köpeğe gibi. mama ver gibi mesajları vardı. Neredeyse Aa. siz yılda bir telefon değiştirmişsiniz şimdi. Hayır mı? canım yok ben o kadar ben bozulunca değiştirdim sadece hiç merakım yoktur bir Nasıl yani. Nasıl habire böyle rakrak rakrak basıyor musun? Üzerine öyle basılırsa bozulur tabii <gülüyor> fırtırt. <gülüyor> yok canım. Faturalı hatta hiç sahip olacak kadar bir maddi refaha ulaşamadığım için... Faturalı hatta sahip olacak <gülüyor> kadar zengin değilim <bir> de, <gülüyor> evet. İrem Hanım. Bir şey soracağım İrem Hanım. Ee, <gülüyor> hiç kırdınız, bozdunuz, üstüne basma, tuvalete düşürme gibi olaylar oldu mu? Ya öyle olmadı da bizim lisedeyken... işte ben tiyatroda falan uğraştım için Aha. çok beni çağırırlardı şeyden işte... Sayın Salçması'dan. İrem gel işte, stajyerler geldi. Aha. Bir tiyatro yapalım falan diye. Bir gün de arkadaşın abisi telefoncu, maket bir telefon getirmişler. Hani motorla başlayan bir marka var ya? evet. Onun bütün Motor. Geçirir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama telefon birebir gerçek telefon gibi gözüküyor. Hiç ayırt edilmiyor. İşte biz de aramızda öyle bir şey yaptık böyle bir hani sanki sevgiliymişiz gibi davrandık. O dedi sen nasıl metlerde kalacaksın dedi. Ben de işte kalırım ya falan falan yapıyorum böyle. Sonra aldı telefonu yere attı, fırlattı. Stajyerleri mi yapıyorsunuz bu şakaları? Biz de yani gerçekmiş gibi yapıyoruz. Ha. Telefonu yere attı fırlattı parçalandı telefon hı hı. işte bunlarda tribe girdi böyle ay ne kadar rahatsınız böyle zenginsiniz galiba çok siz de süper lisesiniz zaten falan diye. Süper lise mi? <gülüyor> evet, Stajyerlerin kafasında süper lise nasıl bir şeye evet, geldiyse. Bir Hep zengin çocuklar telefon kırıyorlar. Evet işte evet. öyle saçma sapan anılar. Peki çok teşekkür <gülüyor> ederim. Nasıl eğlendiniz? <gülüyor> Vallahi <seninle>. çok <gülüyor> eğlendik. Sağ olasınız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Ben şimdi mesela şu telefonumu nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Gül gibi çalışıyor canavar. Ondan sonra tipini seviyorum. Kendini seviyorum ama tipini şöyle söyleyeyim. Yani. E, Miat kelimesinden biraz bahsetmek istiyorum sana. İyice bir şişmesi lazım Dolduracak değil mi? o bir süre sonra. Sen etme. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İlyas. İlyas Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Kaç İlyas... telefon İlyas Bey? 9 telefon. 9 telefon. Kaç yaşındasınız? Arada, e, 28 sekiz yaşındayım. Da arada girenleri saymadım. Arada girenler ne? E, bu sağdan soldan arkadaşlardan aldım telefonlar. <gülüyor> Valla çok güzel bir yöntem ya o. Ya geçiş dönemlerinde arkadaşlardan alınan telefon yani güzel güzel şey yani. Aynen. Hiç kırdınız mı duvarda İlyas Bey? E, evet bir tane kırdım. Ya. Anlatır. Biraz anlatırsınız. Nasıl bir olay sonrasında hikayesini anlatırsanız. Evet. Çok hoşumuza gidecek çünkü. Bu e, çalışıyordum. E, kız arkadaşımın kıskançlık kırığı tuttu. O hmm. sırada da beni aşırısındandırıyor. Ben de duvara çarptım. Kızı değil de telefonu yani. Yok Sonra kendi ne yaptım lan ben mu? diye havada böyle düşündüğünüz <gülüyor> oldu mu? Çünkü ben onu yaptığım <gülüyor> esnada öyle düşünmüştüm. Ne yaptım lan ben diye. Yok daha sonra telefonun durumunu kontrol ettim. Baktım. Çalışmıyor. toparlanabilir. Toparlanabilir. Demek ki şey, o kadar sinirlenmemişsin. Su tartışmaya devam ederek pilini falan mı taktınız? Yani sen öyle diyorsun falan diye bir şeyler mi oldu? Yok, telefonla daha sonra konuşabilme imkanım olmadı. Da yaptırdım yani. En Böyle azından cık, toparlandı. Peki yani. İlyas Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Telefonlarla devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Kaç telefonunuz oldu bugüne kadar havalarda uçtu mu diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30 Apron Jet'ten helikopterle Ankara turu. Ay ay ay, ay dın, dın, dın, dın, dın ay ay ay ay dün dün dün ay ay ay ay dün dün dün gün ay ay ay ay günaydın günaydın merhaba buyurun kime bakmıştınız merhaba macera dolu yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler kaç telefonunuz oldu duvarlara fırlatıldı mı duvarlara fırlatıldı mı sonra... yerlere fırlatıldı mı mesela dağlara çıkıp aşağı attınız mı a o da güzelmiş binaların üstünden aşağı fırlattınız mı benim en çok istediğim şeylerden bir biri. Bir tükürdün tükürdüğünüzü en yüksek... Tükürdünüzü, tükürdünüzü ya? Benim en çok özendiğim şu Breaking Bed'i izlerken... Habire bir telefon kırma şeyi var orada. Hadi ya. Ama böyle şey duvara atarak değil. O zaman diye yapalım. Çıkırt diye kırıp atıyorlar bir tarafa. Breaking. Vay be adamların durumu iyi. Süper lisede okudukları kesin. Breaking. <gülüyor> breaking. <gülüyor> Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben de bu konuyla ilgili zaten... <gülüyor> Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyiz? İcdiaya giriyorum tek İsmini vermek istemiyorsun ha. Hayır ismini vereceğim tek bir kelime söyleyeceğim ve siz benim ismi bileceksiniz Buyurun ben İsterseniz kelimeleri harf harf söyleyeyim İlk hanginiz bilecek Onu Tamam peki Kaç harfli bir dakika tamam. o kelime Hayır hayır o öyle olmaz İlk harfi söylüyorum Soruları ben soruyorum burada tamam. e, İlk harf T. T T mi? Türkiye'nin T. Tamam. Türkiye Bulamadık. Birbirimize bakıyoruz boş gözlerle. İkinci harfi alalım. İkinci harf. Aa, ben Oğuz. buldum. Ee, ama tam şey yapamadım. Turist bilmem ne. İkinci harf Ordunun oğlu Ege Bey. To. To. Tonguç. Yok değil. Bir dakika bu ism... Toros, kelime benim Toros. ismim değil. Ismim bu değil ya. Soruyu bile sizin, anlamadılar. Size bu kelimeyi söyleyince benim ismim e, bir anda haftanızda, haftanızda canlanacak. Ay, Ay, Bir dakika Çok ya. Çok heyecanlandık e, şarkı. Şarkı. şu anda. E, i̇sminizi de bilmiyoruz ki. Bir şey belirleyeceğiz ama. Üçüncü, üçüncü harfi harf, de alalım. Üçüncü harf. Nevşehir'in neyesi? Arda! Arda! Arda! <gülüyor> <gülüyor> tonoz. Tonoz. Tonoz Arda tonoz ya. ya. Sevgili dinleyicilerimiz. Oksa, evet ben bildim Arda. E, Mekanımızın size bir pasta ikramımız olacak. Ben <gülüyor> <teşekkür gülüyor> <hiç gülüyor> söylemiyorum. Reklam olmasın. Sevgili dinleyicilerimiz, mimarlarımızdan Arda Bey hattımızda evet. mekanımız niye geç açılıyor diyorsanız <gülüyor> <Ağırın>. açıklaması. <Gülüyor> Arda, Arda Bey. Arda Bey, hoş geldiniz yayınımıza. O, hoş bulduk. Bu arada ben pastayı sizin mekandan ısmarlıyorum yalnız Oktay Bey. Ben şuna çıkıyorum. Her hafta bir pasta ikramımız olacak. Adam komboya bağladık <gülüyor> KOMBO. <gülüyor> KOMBO Arda diye geçer. Abi nefes nefesi kaldım San Francisco sokaklarına koşmaktan. Arda Bey, kaç telefonunuz oldu? Ee, beş telefonum oldu. Oha. Ya az biraz az ya. değil mi? Mimarımız yaşa... olduğu oldu için o halı falan konuşabiliyoruz değil mi? Ya. Ya. Hayır bir de biraz az değil mi? 35 yaşında adamın 5 telefonu olması bana biraz şey geldi yani telefon konusunda. Tutumluyum, tutumlu gerçekten tutumluyum. Bir de para kazandırmıyor bu meslek biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bas, bas bas bas bas. Bas bas San Francisco'ya kaçmamız lazım. <gülüyor> evet Peki, te... şöyle bir şey var mı? en fazla San Francisco sokağı çaldığınızda da bir hediye veriyor musunuz? <gülüyor> bas bas bas bas bas. bas bunlar bunlar cevap bekleyen sorular değil kaçılacak sorular adam otomatiğe aldı gidiyor vallahi billahi ya evet. yıllar sonra bir aradım onun için e, bir konuşayım bir, onun için ya. bir hediye var <gülüyor> evet. ne zaman aldın? Şöyle, İlk ilk telefonu ne zaman aldınız ilk, ilk telefonundan bayağı geç aldım şimdi şöyle 2000, 2000 yılında aldım evet biraz genç değil mi ya aldım. öyle bir tabır geç... mı vardı cep telefonuna karşı özgürlüğümü kısıtlıyor falan filan gibi Yo işte şey ya e, yurt dışındaydım ben master için orada zaten burada telefon, telefon bile fazla yoktu kullanılmıyordu. Evet. Buraya gelince bir baktım herkesin elinde telefon var e, telefonsuz yaşanmıyor ve 2000 yılında alın. evet ilk telefon 2000 yılında aldı. Evet, güle güle, güle kullanıyoruz. Kullanarak 5 telefon çok mantıklı bir rakam. Çok teşekkürler Arda Bey hayırlı ton ozlar. <gülüyor> Şöyle bütün bitirmek istiyorum. <gülüyor> ee, hazırla Tabii. San Francisco sokaklarını bir saniye evet. Hazırsan sayıcığım. Tabii canım. Ee, benim için en büyük hediye sizin gibi değerli 3 kişiyle çalışabilme şansına erişmek olmaktı, erişmiş olmaktı. Hepinize saygıyla. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Süremiz sona erdi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> güle güle. Hoşça kal. Güle güle. İyi yıllar mı dedi. Yıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başından beri aramak demek ki kafasındaymış. <gülüyor> i̇yi yıllar. Keşke biz de yıllarda saydık. Ayıp oldu. Ee, biz kutlamamış neyse. olduk. Biz yani yılbaşı kutlamaya saçma geliyor bize. O yüzden iyi yıllar demedik. Özellikle Şubat ayında. <gülüyor> Telefonumuz 210 -30 -30. Esprilerinizi hazırlıyorsunuz, bizi arıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İbrahim Gökhan ben. İbrahim bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Kırıkkale'deyim Kırıkkale'desiniz Kırık A, ne güzel. Evet. Çekiyor mu radyomuz oradada? Allah arıyordum, yakaladınız. Yakaladınız e, tekrar. İyi e, yaptınız. Ne, ne yapıyorsunuz ya? Kırıkkale'de İbrahim Bey. Ama biz sizi çekemiyoruz. Nasıl Çekedi. olacak? Ya. ya. Gitti ya. Şu anda Bey. İbrahim Bey arabada küfür ediyor mudur acaba? Kim? diye böyle. Tam bağlandık falan gibi. Ki ben İbrahim Bey'in nezih nezi adamdır ha, ama siniri de yaman olur. Gerçi saman alevi gibidir. Bir anda parlar hemen cecik sönüverir. İbrahim Çok iyi tanımıyoruz bu, anladığınız <gülüyor> kadarıyla. İbrahim Bey'in en büyük hatası en son söylenecek şeyi en, en başta, başta söylemesi. Ve herkesi kendi gibi bilmesi. Mes mesela yani en son kapatacağı yerde en başta kapattı ne kadar saçma. <gülüyor> Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk günaydın bu günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. görüşürüz. Hı -hı. Gizem ben. Gizem Hanım hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Var mı çok telefonunuz? Ee, yok şu an 5. telefonumu kullanıyorum. İyi. İyi kaç yaşındasınız Gizem Hanım? 24 yaşındayım. 24 <gülüyor> rehberinizde kaç numara var biliyor musunuz? Yok bilmiyorum ya ama o kadar çok olduğunu zannetmiyorum. Hani telefon konusunda herkese numaramı verme veya herkesin numarasını alma taraftar bir insan değilim. <gülüyor> Öyle çok fazla numara kaydetmiyorum. Öyle çok fazla numara sevmiyorum diyorsunuz. İlk telefonunuzu <gülüyor> ne zaman aldınız Gizem Hanım? İlk telefonumu 2002 yılında aldım lise 2'deydim babamlar doğum günü hediyesi olarak almışlardı. Lise 2'de aldılar. Böyle havalı evet. bir telefon muydu? Ha onu soracağım beğendiniz mi? Yani telefonu. Zıfır almışlar o zaman beğenmişler. Aa, evet yani o zaman o zamanın en iyi telefonuydu ilk çıkan telefonuydu. O babanız zaman öyle derdi piyasadakinin en iyisini. <gülüyor> Kızıma <gülüyor> en iyi telefon almak istiyorum diye dükkana gelmiş. Öyle bir zamanımın babasının öyle lafı var yerli ve en iyi <gülüyor> modelini <gülüyor> alacağım demiş. Ama ben o telefonu hala kullanıyorum mesela atmıyorum yani benim için çok iyi bir telefon hala kullanıyorsunuz peki evet. ondan sonraki nasıl oldu gene doğum günde anne baba hediyeleri Yok. mi yoksa kendiniz ondan mi sonra genelde abim değiştirdi telefonunu hep abimin eskilerini falan aldım Hep ben de mesela abimin, abilerimin hep eskilerini giyerdim yani hiç gocunmayın öyle şey gerçi biraz erkekler şey kullanır. hor kullanıyor mu abiniz telefonları Yok kör kullanmıyor, teknolojiyi çok takip ediyor. Yeni telefon çıkınca falan alıyor genelde. Eskisinde bana veriyor. heyecanlanıyor muydunuz eski telefon alırken de yani o kadar yani şey yapıyor muydu, etkiliyor muydunuz yoksa ama bu da eski ama bakalım kullanan falan gibi mi oluyordu? Nasıl oluyordu? Ya şey oluyordu hani aslında bana niye yeni telefon alınmıyor diye üzülüyordum daha çok niye sen eskini kullanıyorum diye bir ters bana yeni al falan diyordum. Sonra Çünkü, şimdi e, hep var. Hep sıfır alıyorsunuz değil mi artık telefonları? Evet artık kendim para kazanabildiğim için kendim istediğim telefonu alabiliyorum. Aman ne güzel. Çok teşekkürler Gizem Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Kaçtı o telefondu Gizem Hanım toplandı? Beş, telefon. Beş telefondu. Beş telefondu. Evet. Ama Gizem Hanım sakin bir yapının insanı evet, olduğu hiç için. Kırdığını hiç kırdığını falan zannettim. Kır, evet. Gerek ki tuvalete telefon... düşürmek falan. Asla. Yok değil mi öyle tuvalete düşürmek? Üzerine basma Yok ama sadece ilk o zaman lisekinde alınan telefonumu suya düşürmüştüm. Daha yeni ağırlıydım iki gün içinde ona çok üzülmüştüm. Ama bir şey olmadı hemen kurutmuştum. N Neredeki suya düşürmüştünüz? <gülüyor> Okuldaki. Ya yani. şey yağmur suyunun içine düştü. Yerde. Yağmur daha... suyu değil Lene düştü Yere düştü. falan mı düştü diye şey, <gülüyor> şey yaptım. Benim Gizem evet. teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çünkü tuvalete düşürmedim dedi, suya düşürdün dedi. Ya leyan ya yer iki ihtimal. Evet. Nasır, nasırlarını kesiyormuş. Oktay leyan <gülüyor> deyince içim bulanı. Bak deyince leyan. Çünkü yani seni 2000 kaç dedi? Sizin evde var şey... mı leyan? Yok hepsi vuracağım sana vuracağım hayır. galiba lehen deme diyorum. Saah bizde var patates duruyor. Ama hayır küçük leen on Küçük sayılır Küçüklere niye ha. sayılmasın? Ya oğlum lehen dediğim belli bir yarım metreden fazla çapı olması lazım. Hayır ya bırak var Allah işte, aşkına. De de çocuk... Çocuk ne be ben lehen ben yok kova var kova. Siz yarım metreden küçük bütün boylar var far. Günaydın efendim. Her Günaydın Ege Fahir Oktay. Merhaba Cihangir Güzey ben. Oo. Oo, hoş geldin Sevgili dinleyiciler bir diğer mimarımız Cihangir şu an da hattımızda. İyi ne alakası var. Ne alakası var. Baya, baya, baya yaklaşık. <gülüyor> soyattan da bir iki harf tutuyor. O yüzden Ege karıştırdı Cihangir Bey. İsim tutuyor soyattan <gülüyor> evet. da tutuyor. Ben sesteki ciddiyetten Cihangir zannettim ya. O Doğru. <gülüyor> doğrudur. <gülüyor> Kapata, <Bey>. Kapatalım mı? <gülüyor> kapatalım ben. Cihangir Bey. Ben Kaç bir, yaşındasın Cihangir Bey? Ben. Evet şimdi alabiliriz. Ee, ben evet e, yani ben 42 yaşındayım. 97 yılından beri 5 tane telefon aldım. Vallahi süper performans. kullanıyorum ve açıkçası yani telefona verilen parayı da biraz kayıp olarak görüyorum. Çünkü eee 4. telefonum yani bayağı bir alı bir telefonda. Dokunmatik ekranlıydı. E, 2005'te almıştım. Hı -hı. Yani o zamanki en üst modeldi. Niye niye bir ömrü mü bitti? Ne oldu? Şimdi? Valla ekranda oluşan o kirlenme vesaire parmak izleri açıkçası beni o olaydan soğuttu. Doğru. Ya tiksindiniz ya. Yine kayar kapaklı olarak aldım ama geçenlerde eşime bir dokunmatik Android'li bir şey almıştım. Hı hı. Ben açıkçası helikopterle de çok ilgileniyorum. Yani <gülüyor> evde mesela evde maket helikopter uçuruyorum. ...tabii akrobasi helikopteri... ...bu bayağı tehlikeli bir şey... Bey, içinde yapmak. ...çok nefis geçiyorsunuz... ...konular, konular evet, arasında... Arası yani yani, ...kıvrak, kıvrak e, sohbet yeteneğiniz... ...tabii asıl amacı... ...vurgulamakta fayda var... ...yani buradaki asıl <gülüyor> ben şey... Asıl, telefon kullandık... ...kullanmadık as, diye... ...asıl amacı <gülüyor> şey aldım... <gülüyor> ...tüketim toplumu olmayalım gibi bir mesaj vermek istediniz... ...ben de, ben de eşinizi hep el üstünde tutunuz... ...ona en güzel telefonları aldınız gibi evet, bir mesaj ben aldım... ...ben de kaliteyi yani. teşvik evet, etmek tamam. yani... ...tüketimi değil kaliteyi teşvik ediyor. Ama Cihangir Bey evet. diyor şu da var tabii. Mesela eşimin telefonunda Android uygulaması olarak ben e elikopter uçurma yine. simülasyonu gördüm. Mesela onu yükledim ve gayet hoşuma gitti. Yani birebir gerçekçi değil ama yani bayağı bir hmm. şey yapmış. Mesela... Gayet iyi ve yani 6. telefonuma hani öyle bir şey düşünmeye de başladım. Yani. O zaman Cagir Bey. Yanınızda helikopter taşınmıyor. Bir de oğlum çok seviyor helikopter uçurulurken. Ama Aslında siz Hani yumuşak karnımızdan vuruyorsunuz. Uçur. Evlat diyor şimdi bir taraftan da. Ya ya benim ben anladığım Cihan Gir Bey... Akşamları evin içinde uçuruyorum. Bayağı bir tezahürat yapıyor. Eğer ki öyle bir uçuşta yanımızda bir de bulundurabilirsek yani ben kucağımda açıkçası e, çocuğu getirmek isterim yani. Çünkü <gülüyor> gerçekten bu helikopter <gülüyor> olayından çok hoşlanıyor. Çok hoşlanıyor. Yani, yani onun için enteresan bir tecrübe olur. Bilmiyorum gerçekten ne anladınız bak. şimdi Cihan Bey? Bir toparlayalım. Biz. Benim anladığım... Ee, ne anladın sana Söğüt'ü? Hangir Bey diyor ki ben helikopter hevesini aldım diyor telefon sayesinde. Evet. Hiç öyle meraklı. Sen ne anladın fayır? Bir Hangir bir, bir saniye. Bu ya. yani ben uçmak isterim yani. Ama yani gerçeği bulacaksın saniye. Kendimizi söyleyelim. Gerçeği Benim anladığım bulsun. da şu. Android telefonlar aslında e, başarılı uygulamalar gibi gözükse de helikopter konusunda da çok da yeterli değil. Ama bazılarına göre de e, yani. Ne kadar bak aynı mesajı verince başka başka insanlar nasıl farklı Ben de mesela tam tersini anladım diyor. Yani Cihan Bey fail onu anlamış. Ben de yani Android telefonlara güzel uygulamalar yükleyerek hayatı dolu dolu yaşayabilirsiniz gibi bir şey anladım. Ben, ben de. bir de çocuklar artık çok genç yaşta hemen bu telefonları çözdüler yani canavar oldular. <gülüyor> ben bir de onu mesaj. anladım. Ve de çocuğun yani çocuğumun mutlu Etmek, eşimi mutlu etmek beni hayatta mutlu eder gibi bir şey anlattım. O evet. zaten. Aynen öyle evet bu sonuncusu. Çoktan seçmeli. Şimdi ona telefonda gösteriyorum. Evde akrobası helikopteri de uçuruyorum gerçek. Onu ben anladık de zaten Can şey Bey be, sizin iki yani lafınızdan şey biri. Gerçek evde gerçek helikopter uçuruyorum <gülüyor> evde <yok>. helikopter uçuruyorum. <gülüyor> uçuracağız biz de sizi uçuracağız hiç merak etmeyin. İnşallah. İnşallah. Çok İnşallah. İnşallah. Bu işler nasip kısmet işi. Ee, nasip Değil kısmet Kısmetten öte var mı? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrütü'nün Sabahlar devam ediyor sevgili Severler Programımızın son dakikaları o yüzden bilgiye aç geçiriyoruz bu saniyelerimizi. Dinleyicilerimiz kaç telefon eskitmiş bugüne kadar? Kaç tanesini fırlatmış duvarlara? Kaç tanesini suya düşürmüş diyelim ki bir şekilde. Herkes fix 5 diyor ya. Fix 5, 5'e bağladı herkes ya. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4... Dört kişi beş demiş ya. O zaman cep telefonu işine bir girecek olanlara bu bilgiyi verebiliriz. Bir kişinin otuz yaşına gelince beş tane telefonun Telefon oluyor. gibi bir şey. Günaydın efendim. Merhabalar tekrar İbrahim ben yine. Ha. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Ne kadar güzel net geliyor sesiniz bu sefer. Girdiniz mi evet, Kırıkkale'de merkez şehir, mi? Bu şehir merkezine geldim en sonunda. Oh be. Oh vallahi. Ne yapıyorsunuz İbrahim Bey Kırıkkale'de? İlaç firması çalışıyorum ben. Eee Kırıkkale, Ankara bölgelerim çalışmakta. Bugün Kırıkkale bölgesindeyim e, o yüzden Kırıkkale diyorum ben size. Hadi kolay gelsin. Bir, bir hangi Teşekkür ilaçlar ederim. var yanınızda bugün? Yani e, şey olarak. Ilaç, dermatoloji ilaçları çalışın diyebilirim. Dermatoloji. Peki evet, efendim. Bu o zaman siz destekleri yoğun telefon kullananlardansınız. E, çok fazla. Belki de şu ana kadar dinletik en fazla benim herhalde. Çünkü benim bir ara evlenene kadar en büyük hobim telefon değiştirmekti. Benim kendi saydığım 27 tane telefon değiştirim. Yaşım 31. 27, 27 mi telefon? 27 hepsinin markası not alınmış vaziyette duruyor evimde. Çünkü mesela bazı markaların tüm modellerini kullandım diyebilirim. En büyük hobimdi benim ta ki evlenene dek. Hobi olarak. Ne oldu? Mesela. Evlendikten sonra ne oldu? Nelerdi? Hanım, hanım hanım frenledi beni. Hanım frenledi. Buna verdiğim parayı kenara koy. Yarın çocuğumuz olursa ona kullanırız dedi. Oldu sonra mu çocuğunuz? E, yolda yolda yolda Evet. İnşallah daha yeneyim ben yani yaklaşık bir yedi aylık evliyim evet, önce yedi aylık evliyim daha hemen yola çıktı galiba abi abi, acele, şey hemen aceleyle yaptık yani ne bileyim kız mı erkek mi belli oldu mu ee, yarın saat sekiz uçukta belli olacak inşallah o zaman yerine, güzel. bize haberdar haber eder misiniz İbrahim Bey mutlaka eder, mutlaka ederim, mutlak ederim gönlünüzden size. geçen ne erkek erkek istiyorsan var mı Vallahi kapıda bu, isim var ne Nokia Vallahi mı koyacaksınız? Ya şu an Ankara'da Ankara'nın ne yönü derler? Bence Ankara'nın Ayaz'ı ünlüdür. Ayaz düşünüyorum. Ayaz mı? Bu evet. soğuk şey ama Ayaz. Ama bir şeyle tamamlamanız lazım. Ayaz Efe gibi falan. Valla Efe benim askerdeki ki kod adımda aslında Efe'yi herkes gözüküyor. Aslında aklına geçiyor Efe ama şimdi bizde adettir. Baba ismi konur biliyorsunuz başa. Başa ne koyacaksınız? Herhalde Bülent e, Ayaz olacak gibi gözüküyor. Ayaz Bülent. Bülent Ayaz. Bülent, Bülent, Ayaz. Ayaz. Evet. Bülent Ayaz. Bülent Ayaz. Ayaz. Bülent Ayaz da ev sahibi ismi gibi ha. Bülent Ayaz. Çok güzel valla. <gülüyor> valla doğar doğmaz evi olur gibi geliyor bana bu çocuğun. Bülent Ayaz tesisleri <gülüyor> Soyadınız gibi Soyadınız neydi? Gögen mi? Bülent Gökhan, Ayaz evet. Bülent Ayaz evet. Gögen. Bülent Ayaz görgün tesisleri işte. inşallah. Vallahi ben şu anda kendimi Bülent Ayaz'ı ara, arayıp şey dediğimi ya tesisatlı şey oldu o yüzden bize kirada müsaade. Evet. Efsane ismi gibi değil mi? Ya? Vallahi hakikaten. Vallahi öyle. Hem de güven veren babacan bir efsane. Ya inşallah öyle. erkek olur İbrahim Bey yani. Ama vallahi normalde ben Çin takvimine ayarlamalarında erkek olması gerekiyor ama bilmiyorum Türk takvimi ne der bu işe. Vallahi her şey ayarlı mısınız hayatınızda ya İbrahim Bey. Yani planlı, şu, planlı şöyle bakın planlı yaşıyorsunuz valla helal olsun. Hayatı dolu dolu yaşıyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz 27 telefonunu ekledik listemize. Son bir telefon daha alacak. Vaktimiz var eğer hattımızda dinleyicimiz varsa ondan da rakamları alalım. Bülent Ayaz Bebek. Bülent Ayaz Bebek. Yalnız Bebe. kız olursa bütün planlar alt üst oluyor. Nasıl oluyor isim var mı ki? Bence Ayaz kız için de çok şeydir. Yok ya. Güzel bir isim. Ayaz böyle çok şey bir kız ismi. Sert. Sert. Zalın bir kız Zalın olur. bir kız çok olur. Çok kalpler karar gibi geliyor bana. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Cemil İlker ben. Cemil e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok sağ olun efendim. Hiç isminizde ev sahibi havası yok. Onu baştan söylüyorum. <gülüyor> yok yok. Direkt öğrenciyim ya. Öğrenciyiz. Öğrenci yani. evi havası var Aynen. zaten. Bey <gülüyor> <gülüyor> e hoş geldiniz. Hoş Nerede okuyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? Ya, e, hocam ben bir kentle okuyorum ya. Hangi bölüm? Ee, uluslararası ilişkiler. Servise doğru yürüyorum şimdi. Hadi Şunu bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, ya ben heh. şöyle bir şey demek istiyorum. Buyurun. 8 hocam ya benim. 28 yaşındayım 8 hocam diyorsunuz. Evet. Hiç kırdınız Sekiz mı Cem Bey? Ya kırmadım ama bir kere taksiye binerken böyle yeni aldığım bir telefonum. Kapıyı açmamla birlikte çaa diye yere düştü. Ayy. Yani sakarlığa şey... girer. Lisenin ilk yıllarıydı böyle nasıl bir iç acıması oldu artık pandemide. liselerde taksilerden inmeyen üniversitede servislere mahkum olur derler. <gülüyor> <gülüyor> taksi derken taksi dolmuş ya şimdi gerçi İzmir'li arkadaşlarım var. Ben Aynı de ben de ballayım. ben de valliyim bana ne Hadi abi İzmir, İzmir'de ben de diyecektim <gülüyor> ticari taksi mi yoksa ne? normal Taksim. arabaya taksi mi ne? diyor acaba? Bana Kona, Konak'a mı gidiyordun? Yok taksi dolmuş. Yok ee, karşıya kadar e, evimden karşıya evet, doğru gidiyordum. Peki efendim. Geçmiş şey şey olsun artık. Unutulmuş zaman ediyorum. ama insanın içine oturuyor bu. Kolay kolay e, bir şey. Yani o yıllarda, o yıllarda insan içine oturuyor hakikaten. Peki efendim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. 8 telefonu döklenmek listemize. Senede bir Sağ telefon gibi bir şey. 15 yaşında almış olsa. <gülüyor> evet, i̇yi, değil iyi, mi? i̇yi. iyi Gayet güzel, güzel, güzel rakamlar. Güzel, yani abartan iyi. yok. Bir iki dinleyicimiz dışında. İbrahim Bey. çoluğunun çocuğunun rızkından kesmeyi bırak. Ama o da dönmüş yani. Döndü. Döndü. O alışkanlığı. O hobisini bırakmış. Ayaz onu değiştirdi. Ayaz onu. Ayaz mı artık ıraz mı diyeceğiz bir şekilde. Onun ismi de değiş Ayaz su. Gene bu uygun değil. Bakalım hayırlısı olsun. Ama her şeyi ayarladığına göre erkek olma ihtimali kuvvetle muhtemel yani. Adam Çin takvimini yalamış, yutmuş yani. Çin tak. Çin tak dedi, evet. Evet, o zaman hadi alikopter turumuzu o piti sepetiyle belirleyelim. Belirleyelim hadi Fahri siz çalıştırın programı. Programı çalıştırıyorum. Ben şunu bir sessiz moda alayım. çık Yine de sessiz modunda bir sesi var Abi yalnız evet İyi olmamış ya. bu. E, dip ses veriyor ya. Dip ses mi? E, dip boy olduğuna inanıyorsun da. Dip, dip, dip sos. Evet. evet San sokaklarına alayım, alayım geldi. Yalnız <gülüyor> Ege başına kaçacak. Koş, <gülüyor> sos dedim. <gülüyor> güle güle Ege. Yine gel olur mu? Hadi bakalım. Evet. Evet. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Psikolojik baskı altında veriyorsun. Evet çok ağır baskılar altındaydık burada. Gözünü kapat. Gözümü kapattım. Çok yaratıcı bir şey söyleyeceksin. <gülüyor> Kapat gözü. Koy parmağını bir tane ismin üstüne. Boşluğa da denk geldi ama dur bir saniye. Kaydır bak. onu şimdi sağa doğru. Vallahi bak bak. Vallahi bak, bak. Vallahi bak. yemin <gülüyor> ediyoruz bak. <gülüyor> yemin, <gülüyor> yemin ediyorum parmağım yani şeyden değil hakikaten şey, Bey'e geldi ya. Ciddi mi diyorsun? Yemin ediyoruz. Mesaja <gülüyor> bu an Çağırgır. Mesaja Bey, bu evet. an. Tebrik ediyoruz Cihangir Bey size hayatta başarılar diliyoruz ve helikopter gezisinde eğlenceler diliyoruz galiba bu ilk verdiğimiz dinleyiciler ilk tura katılacak olanlar bizde beraber Uç, uçacak olanlar Yok, olan uçacak. yok zannetmiyorum ya çünkü 6 kişilik olduğu için 3'ümüz var zaten yani. 6 kişilik mi? E kaç kişilik oldu? 40 kişilik olacak hali yok Altı 6 kişi ha, uçacak Kilo 8 olur 8 15 değil. olur fayr yani 6 altı, altı kişilik de biraz azmış ya Olsun ya biz bize olsun. <gülüyor> Çünkü tüküreceğiz, büküreceğiz bir şeyler olacak. <gülüyor> tükürmek servis mi? Değil değil, değil mi? hocam. Niye yani olmasın ya? Pilotun olmasın eline ya. 50 lira sıkıştırdığınız zaman... Cama açtırıyormuş diyorlar. <gülüyor> Bak hemen tarifeyi yazmış Fahil gördün mü? <gülüyor> o zaman sevgili dinleyiciler... <gülüyor> e, ...rüşvet mekanizması ile ilgili de mesajlarımızı verdiğimize göre... ...isterseniz... ...şöyle güzel bir re reklam seçkisiyle veda edelim sizlere. Yarın sabah yine 7 ile onlar arasında beraberiz. Hoşçakalın. İşler, sıkıntı... ...dersler, stres ofis yaşantısı. Hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te <gülüyor> Radyo Oktü'de